Ne var kızım? İddia iddiadır. Ender, insanların hayatı senin oyun alanın değil. Sahiden ciddi aldın mı bu olayı? <gülüyor> Çocuk gibisin vallahi. Hem ciddiye aldın bu saçma iddiada... ...senin soyadın ve cüzdanın yok canım. Tamam, senden de bir şey saklanmıyor. Yoksa Sefa Bey'e zor hesap veririz. Usta, misin? Bir iki dakika konuşabilir misin? Buyur Mehmet, buyur. Şu an müsaitim. Usta, ben gece mesaisinde de çalışmak istiyorum. Gece mesaisinde mi? He. Evet. Nasıl olacak o iş Mehmet? Bütün gün yolluyorsun zaten. Biliyorsun Usta, evleneceğiz. Her şey dünya para. Mecburen fazla mesai yapmam lazım. Ya anladım da, yani hem gece hem gündüz dayanamazsın evladım. mecburumuzsa dayanacağız. Eh, sen bilirsin. Ben gece formeniyle bir konuşayım o zaman. Eyvallah Usta, sağ olasın. Hadi bakalım. Nermin, erkek bölümünde müşteri var, seni çağırıyorlar. Tamam. Hoş geldiniz.